أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى ve وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بالصالحين Bismillahi la yadzurru ma'asmihi şey'un fil arzi ve la fil sama. ve huve's-semî'ul alîm. Değerli müminler, Neba suresinin malini ve tefsirini yapıyor idik. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Yüce Rabbimiz, 31. ayet-i kerimede اِنَّا لِلْمُتَّق۪ينَ مَفَازَةً Muhakkak ki takvaya erenler için büyük başarılar, büyük kazançlar, büyük mükafatlar vardır. Bu İnne lilmuttaqin mafaza. Rahatlıkla yaşayabilecekleri, mutlu olacakları gerek yok. sor yaparsın Şimdi artık başladık. Nimet içerisinde razı olarak yaşayabilecekleri bir cennet var. Kimler için? Muttaki kullar için. Muttaki kullar Allah'tan sakınan kullar Haramlarından sakınan kullar Allah'ın Haramlarına yaklaşmayan Helalleriyle yetinen Helal rızık peşinde Helal olan yolların peşinde Helal olan nimetlerin peşinde olan Hiçbir işinde Allah'a asi ol olmayan Allah'ın Razı olmadığı, rıza göstermediği, kötü gördüğü her türlü fiilden uzak olan o insan muttaki insandır. Korunan insandır. Allah'ın sınırlarını koruyan insandır. Allah'ın sınırlarını aşmayan insandır. Yine aynı zamanda muttaki insan Kendisini cehennem ateşinden koruyan insandır Cehennemin azabına karşı tedbir alan insandır Muttaki insan Cennete yakın olan insandır Cenneti arzu eden insandır Cennete girmek için gayret gösteren insandır Muttaki insan Allah'ın hudutlarını çiğnemeyen insandır ve böyle olan insanlara güzel güzel nimetler var, cennet bahçeleri var, rahat yaşayacakları, huzur bulacakları, Allah'ın kendilerinden razı olduğu bir şekilde, ebediyen cennet darında, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, nimet içerisinde yaşayabilecekleri, bir e, nimet var. Bir cennet var. Cennet bahçesi var. Hadâika ve a'nâbe Böyle kullar için cennette bahçeler var. Üzüm bağları var. Üzüm bahçeleri var. Orada bu nimetlerden faydalanacaklar. Ve keva'ibe etrabe Orada Onların yaşıtı olan huriler var. Göğüsleri tomurcuk gibi dikelmiş bekar eşler var. Huriler var. allah Teala muttaki kullarının alacak olduğu nimetleri bu şekilde sıralıyor. Cennet bahçeleri var. Üzüm bahçeleri var. Eşler var Yaşıt Bekar Ve Baktıklarında Gözlerini Onlardan Alamayacakları Kadar güzel Eşler Onlar için Orada Var edilmiş Nimet olarak Onlara bahçedilmiş Değerli kardeşlerim Yine Allah-u Teala cennet ehline muttaki kullarına verecek olduğu nimetleri sıralamaya devam ediyor. sen دِهَاقًا Orada onlara cennetteki hizmetkarları tarafından huriler tarafından sunulacak olan içi güzel içecekler dolu lezzetli enfes Aklı yok etmeyen, sarhoş etmeyen, güzel içecekler dolu kadehler var onlar için. Ve bunlar da ard ardına geliyor. Hani boşu gider dolusu gelir misali. Ardı ardına değişik güzellikte huriler tarafından değişik lezzetlerde muhtelif lezzetlerde, muhtelif kadehlerde, güzel bir şekilde sunulan, takdim edilen cennet içecekleri var. Ve bu içecekler değerli kardeşlerim, hem saf, hem temiz, hem lezzetli, aklı götürmeyen, sarhoş etmeyen nitelikte değerli kardeşlerim. لَا fiha ف۪يهَا ve la كِذَّابًا Cennet ehli, cennette asla boş bir söz duymaz. Yalan bir söz duymaz. Boş söz. İçi boş, lagaluga manasında, lag, boş, manası olmayan, hedefi olmayan, boş söz, Orada duyulmaz. Orada duyulan bütün sözlerin bir ağırlığı var. Bir hedefi var. Bir manası var. Bir gayesi var. Bir güzelliği var. Boş söz, lakırtı, mekruh sayılacak bir takım kötü sayılacak sözler orada asla bulunmaz. Ve orada boş bir söz, kötü bir ses, kötü bir kelime duyamazsınız. Cennette kötü kelimenin yeri yok. Hiçbir sövüşün, küfrün, kötü kelimenin, kınamanın, hiçbir gıybetin, dedikodunun, laf taşımanın vesaire, buna benzer kötü manada düşünebileceğimiz hiçbir kelimenin, hiçbir lafın, hiçbir sözün cennette yeri yok. Cennet ehli Dünyada duymak istemedikleri o kötü sözleri cennette de asla duymayacaklar. Kötü kelimenin cennette yeri yok. Kötü insanın cennette yeri yok. Kötü fiilli, kötü sözlü insanların cennette yeri yok. Dolayısıyla cennet iyi insanlarla dolu bir ebedi alem. İyi insanların ağzından çıkan iyi kelimeler, zikir dolu. Tesbih dolu, güzel, güzel kelimeler dolu, güzel kelimeleri konuşan, nutkeden insanların, güzel düşünen, güzel konuşan insanların olacağı yer. Onlardan haricinde ağzı, kirli, beyni kirli, kötü söz söyleyen, söven, küfreden, dedikodu eden, gıybet eden, bu tür insanların giremeyeceği bir yer cennet. Dolayısıyla cennette bu tür insanlar olmayacağından dolayı cennet ehli cennette hiçbir zaman kötü söz, kötü bir davranış, kötü bir kelime asla duymayacaklar. Orada güzel kelimeler duyacaklar, tesbih duyacaklar, zikir duyacaklar tehlil duyacaklar tekbir duyacaklar ve güzel hamdlar övgüler senalar duyacaklar güzel kelimeler duyacaklar işte bu gerçeği Yüce Allah başka bir ayet-i kerimede لَا Fiha فِيهَا la تَعْثِيمٌ orada boş bir şey boş bir söz asla bulunmaz konuşan olmaz ve <gülüyor> la günah sayılabilecek bir söz asla orada duyulmaz, söylenmez şeklinde başka bir ayet-i de bu ayet-i kelimenin ifade etmiş olduğu manayı perçinliyor. Cezaa'en min rabbika ata'en hisabe. İşte bu sayılanlar ve diğer nimetler senin Rabbinden bir mükafat, bir karşılık olarak hesabı düşünülmüş ama hesapsız bir şekilde bol verilmiş, bir şey, bol verilmiş nimetler mükafat olarak Allah'ın razı olduğu kullara verilecek. Ceza emir Rabbik. Rabbinden bir mükafat olarak, ata, karşılıksız bir vergi olarak, yani cennetin bu mükafatlarını, bizler yapmış olduğumuz ibadetler ile hak etmiyoruz. Çünkü, yapmış <gülüyor> olduğumuz ibadetlerin, karşılığı olarak bize, mükafat verilmesini istemiş olsak değerli kardeşlerim, bize verilen bir göz nimetinin, karşılığını bile, ödeyemeyiz. Bunlar kolay işler değil. <gülüyor> Dolayısıyla iyi olmaya çalışan, iyi olmaya gayret eden her insan Allah ondan razı olduktan sonra ona cennette hesapsız bir şekilde nimet verecek. Karşılık karşılıksız bir şekilde nimet verecek. Allah'ın rahmeti gereği, merhameti gereği, cömertliği gereği bu nimetler cennet ehline gelecek değerli kardeşlerim. O yüzden ata kelimesini Yüce Rabbimiz kullanıyor. Karşılıksız verme manasındadır bu. Ve bu verilen nimetler gerçekten de o insanı o nimete muhatap olan insanı memnun edecek. Ona yetecek ve gerçekten onun ihtiyaçlarını karşılayacak gözünü gönlünü doyuracak ve daha fazlası kendisine verilecektir. Yüce Rabbimiz cümlemize bu nimetleri bu nimetlere muhatap olmayı, bu nimetlerin içerisinde ebediyen yaşamayı nasip eylesin. Rabbı Semaat ve Al-ard, wa ma bi’nahum ar-Rahman, la ymlikoun minhu khitaba. Otuz yedinci ayetli kelimede Rabbimiz diyor ki. O Allah ki, o Rab ki, bütün göklerin Rabbidir, yerin Rabbidir, yani göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Rabbidir. وَمَا بَيْنَهُمَا Gökler ve yer arasında ne kadar varlık var ise, yaratmış ise onların Rabbidir. Onları yaratandır, onları rızıklandırandır. الرحمن, o çokça merhamet edendir. O Rahman ki, yerleri ve gökleri yaratmış ve bu ikisi arasında yaratmış olduğu bütün mahlukatının Rabbidir, sahibidir, rızıklandırıcısıdır, onlara merhamet edendir, o Rahmandır, o Rahim'dir. لَا يَمْلِكُونَ minhu حِطَابًا İşte göklerin ve yerin arasında var olan bütün mahlukatı yaratan ve rızıklandıran o Rahman olan Rab o gün değerli kardeşlerim hiç kimsenin muhatabı olmaz. Hiç kimsenin yani orada bir insan dese ki ben Allah Allah'a bir şey arz etmek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Bir şey demek istiyorum demiş olsa Allah'ın izni olmadıkça konuşması mümkün değildir. İtiraz etmesi mümkün değildir. Kendisi hakkında verilen hükme itiraz etmesi mümkün değildir. Aksine bir görüş beyan etmesi mümkün değildir. Kendini savunması yalan yere adil olan Allah'ın karşısında Allah'ın bu vermiş olduğun hüküm adil olmadı demek gibi bir yanlışı söylemesi, böyle bir güce, böyle bir hürriyete sahip olması söz konusu değildir, mümkün değildir. Allah onları muhatap almayacaktır. Ve kimse o gün Allah'a Allah hitap edemeyecek. Ancak onun izin verdiği Resuller, Salihler başka. Yevme yekumur ruh ve melaiketu saffa O gün öyle bir gün ki ruh yani müfessirlerin değişik ifadeleri var. Adem oğullarının ruhları o gün kalkıp gelirler. Bazı müfessirler ruhtan kasıt Cibril'dir, Cebrail'dir derler. Bazı müfessirler de İbn Kesir gibi bundan kasıt olan şeyin Adem oğlu olduğunu söyler. Ruh. O gün öyle bir gün ki İbn Kesir'in tercih ettiği manaya göre mana vermek gerekirse Adem oğlu kalkıp gelir bütün Adem oğulları Havva kızları hepsi kalkıp gelirler. Well meleike melekler de kalkıp gelirler. Safa hem Adem oğulları hem de melekler o gün saf saf huzura gelirler, dizilirler, toplanırlar, saf saf olmuş bir tarafta bütün Adem oğullarının gelmiş geçmiş Adem oğullarının safları, topluluğu diğer tarafta melekler hazır olmuşlar, toplanmışlar saf saf. La yetekellemuna illa men ezina lehurrahman ve kale sawaba. O gün ne melekler ne Adem oğlundan hiç biri konuşamazlar. Bir şey söyleyemezler. Ancak Allah Rahman'ın izin verdikleri hariç. Rahman da sadece hakkı söyleyene izin verecek. Ve kâle savâbe, Rabbi izin verir de hakkı, hakikati söyleyen insana bu hak veriliyor. Yalan yanlış konuşacak, yalancı şahitlik yapacak, bir takım mazeretler uyduracak, kendini haksız yere savunacak, haklı çıkarmaya çalışacak insanlara konuşma hakkı verilmeyecek o gün. Böyle bir savunma hakkı yok ahirette. Çünkü Allahu Teala biliyor ki o insan... Haksız yere kendini savunacak Kendi hakkında verilmeyen e, Verilen hükme razı olmadığı için Haksız yere Kendini savunacak Bunu bildiği için Allahü Teala Onun kalbini Fikrini, düşüncesini Bildiği için Ona konuşma hakkı vermeyecek Onun konuşma hakkı verdiği insanlar Hakkı, hakikati itiraf eden söyleyen insanlar olacak. Onlardan bir kısmı olacak. O yüzden hiç kimse dünyada sahip olduğu hürriyete iyi fiil yapmak, kötü fiil yapmak konusundaki sahip olmuş olduğu hürriyete iyi konuşmak, kötüyü konuşma şeklinde dünyada Sahip olmuş olduğu hürriyete ahirette sahip olamayacaktır. Orada sadece hakkı, doğruyu, konuşan insanlara Allah konuşma müsaadesi verecek. Diğerlerine vermeyecek değerli kardeşlerim. Delikel yavuul hak o gün ki hak bir gündür, doğru bir gündür, gerçek bir gündür olacak olan bir gündür. Femenşaa. İtteğda ila Rahman, ittehza ila Rabbihi be. Bu gerçekleri duyduktan sonra, bu mükafatları duyduktan sonra, oradaki azabı duyduktan sonra kendisine hak tebliğ edildikten sonra bugünün varlığı kendisine haber verildikten sonra artık kim dilerse, kim artık Rabbine doğru yol almak isterse, onun onun nimetine doğru, onun rızalığına doğru yol almak isterse, o yolu tutsun. Kim batıla gitmek isterse, cehennemin yolunu tutmak isterse, o da buyursun, o yolu tutsun. Artık dünyada insanlar bu iki yoldan her birinde gitme konusunda hürriyete sahiplerdir. İstedikleri yoldan gidebilirler. Bu hürriyeti Allahu Teala onlara vermiştir. Akıllı insan Allah'ın yoluna gider. Akılsız insan azabın yoluna, şeytanın yoluna gider. Allah korusun. İnna... Endernakum adaban karibe muhakkak ki biz çok yakın bir azap konusun azabın gelmesi konusunda sizi uyardık. Yöme yan durulmar umak addemet yede o gün öyle bir gün ki insan neyi takdim ettiğini dünyadan ahiretine neyi gönderdiğine bir bakar. Oya qolül kafir oya aleiteni kuntuturabe kafir kol dünyada küfreden kol İnkarcı kul der ki Keşke ben Toprak olsaydım Keşke ben hiç yaratılmamış olsaydım Keşke bu hesap günü Bu kitap günü gelmemiş olsaydı Bu cehennem Önüme dikilmemiş olsaydı da Toprak olsaydım Yaratılmamış olsaydım diyecek Değerli kardeşlerim inşallah Gelecek hafta İnşallah Başka bir sureden devam edeceğiz Allah Cümlemize Kur'an'ın ehlinden olmayı, Kur'an'ın müjdelerine, uyarılarına kulak vermeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.